Eşari imamları kitaplarında savunmuşlardır, desteklemişlerdir. Savunmuşlardır, desteklemişlerdir. Mesela e, geniş bir malumat olarak şunu söyleyeyim. E, El-Kadi Ebu Bekir İbn-i El-Baqillani. Yani kısaysa buna El-Baqillani diye alabilirsiniz. El-Baqillani et-Temhitte. El Ondan sonra Ebu'l-Ma'lil-Cüveyni. Bunu da El-Cüveyni diye de alabilirsiniz. Ebu Ma'lil-Cüveyni Ma El-İrşad'da. El-Eyci.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 el-kadi Abdul Jabbar el-kadi Abdul Jabbar şerhü usulil hamse'de şerhü usulil hamse eserinde İbn Hazm el-Fisal'de Ebu Ya'la el-Hambeli el-İmanda ve başkaları da bu görüşü işaretlere etmişlerdir kardeşler. Yani kısacası el-imanu tasdikun bil kalp iman kalple tasdiktir şeklindeki bu görüş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 Kalbiyle tasdikten kasıtlarının ne olduğunu kendi eserlerinde tefsir etmişlerdir. Kendi eserlerinde kalbiyle tasdikin ne olduğunu tefsir etmişlerdir. Demişlerdir ki, bakın, demişlerdir ki el malu ummimine dini bir darura. Dinde bilinmesi zorunlu olan dinde bilinmesi zorunlu olan şeyleri tasdik etmektir. Yani kabullenmek, doğrulanmak, doğru olduğunu inanmaktır. Dinde bilinmesi zorunlu olan şeyleri ne yapmak? Tasdik etmektir demişlerdir. Tafsili olanlara yani tafsirli olarak gelenlere yani geniş olarak e, hakkında çok bilgi olarak gelenlere tavsili olarak iman eder. İcmali yani özlü olarak gelenlere ise icmali olarak yani özlü olarak tasdik ederiz. İman budur. Tafsili gelenlere tavsilli bir şekilde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 yani Şeyhül İslam'ın da söylediği gibi bu görüşleri, bakın, burası işte e, çok büyük önem taşıyor eşarelerin görüşü için. Aslında eşarelerin taklit ettikleri bu görüş kardeşler, İbn Teymiye de bunu belirtiyor. Bu görüşleri Cehm İbnu Safwan Ettirmez'in görüşüdür. Cehm İbnu Safwan görüşüdür. Eşarelerin bu görüşünün aslı aslında Cehm i̇bn Safvan et gelmektedir. Kendilerinden önce yaşamış Cehm İbn-i es görüşüdür. Her ne kadar aralarında ufak tefek bazı farklar olsa da. Hatta bakın kardeşler, öyle ki İbnu i Hazm El-Fisal eserinde ki i̇bn Hazım'ın Hazm'ın El-Fisali'nin içerisini açacak olursak i̇bn Hazm kardeşler fırkaların görüşlerini, yani İslam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 O yüzden dediğimiz gibi genelde zaten bidat ehli böyledir. Tedakul vardır yani birbirine girik vardır akidelerinde. Hepsi birbirlerinden tabir senem alınmışlardır. Sadece ehli sünnet görüşlerini tamamıyla selefe dayandırmış, Kur'an sünnete dayandırmıştır asıl itibariyle. Böylece kardeşler bu Hasan el-Eş'ari'nin kendi ashabının indinde meşhur olan da görüşü neymiş? E, dönecek olursak başa kalbile tasdiktir kardeşler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 çok geniş bütün fırkalar yani genel olarak sadece Mutezile değil genel olarak da fırkalar hakkında çok geniş bir ilme sahip olduğu halde bu bapta yani fırkalar babında İbn Hazm gibi en muteber kimse olarak kabul edildiği halde hani dedi ki ya İbn Hazm fırkaları bilmede en muteber İslam e, İslam'daki en muteber kişiler arasında yer almıştır. Ebu Hasan el-Eş'ari de aynı şekilde Fırkaları bilmede İslam'da en muteber kişiler arasında yer almıştır. Böyle olduğu halde heva ehli bazı kimselerden e, ilim almaya başlayınca ehli sünnete döndüğünde de ehli sünnetten zannettiği bazı kişilerden de ilim almaya başlayınca tabir sayısı meseleler biraz karıştı onun dünyasında ve ehli sünnetin görüşlerinden çok haberdar olamamasında tesiri oldu. Heva ehlinden heva ehli bazı kimselerden ilim alması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 Fasitliği, yani şöyle diyelim, şunu bilelim önce buraya gelmeden. Yani kardeşler, Ebu Hasan el-Eş'ari'nin ehli Sünnet'e tam muvaffakat edememesinin sebebi, genel olarak tabir sahihse bir cihetten geç kalmış olması, bir cihetten de e, tam anlamıyla Allahu u Alem muhakkiklerle çok fazla haşır neşir olamamasıdır.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 İman kalbiyle tasdiktir demiştir. Ancak bunun görüşünün aslı Cehbibni Safvan'a dayanmaktadır. Ve Cehbibni Safvan eşarilere göre de İslam kendisini İslam'a nispet eden en büyük e, bidat ehli arasında yer almaktadır. Cehbibni Safvan. Hemen hemen bütün fırkalara göre kendisinden başka. Cehbibni Safvan ve öldürülmüştür yani. Bidat ehli olması sebebiyle öldürülmüştür. İşte kardeşler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 bu Errazi'nin el El-Metalibul veya El-Erba'in fi usulü dinine veya El-Mebahisül Meşrikiyesine veya el fi usulü dinine veya Tefsirine ve diğer eserlerine bakarsa bunu net bir şekilde görür. Tabir ise kendi mezheplerindeki zaten bidatlar vardı ama batırdılar, mahvettiler, berbat ettiler mezheplerini. Yine mesela İmam Gazali'nin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 Ebu Hasan el-Eşhar'in makalatü'l-İslami'nden naklettiğim sözleridir. Böylelikle bugünkü dersimiz sona eriyor. Wallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve ecmain.